Alasak nedir? Biz derse yaptığımız iman kalple itikattır, kavlle ikrardır. emelle e, beazelerle emeldir. Bu üçü bir araya geldi iman olur. Bu üçünden bir tanesini ortadan çıkartacaksın iman olmaz, iman bozulur. Bu iman da itaatlerle Allah'ın emirlerini uygulamakla İmanın 77 şübenlisini canlandırmakla ne olur? Artar. Artar, artar, artar, artar. Ne kadar olur? Dağlar kadar olur. Ne kadar olur? Abu Bakır Sıddık imanına kadar yetişebilirsin. Ama ne zaman? Abu Bakır gibi iman edip, Abu Bakır gibi amel etsin. Mümkündür, mümkündür. Aday yarışı açık mı balanda alanda? Açıktır. İman da azalır. Neyle azalır? Masiyetlerle, günahlerle, veberlerle, Allah'ın emrine karşı gelmekle. Karşı gelmek, inkarla iman çöker. Neyle? Karşı geliyorsun, Allah diyor sana bu yasağı yapma, sen çeyniyorsun, nefsine uyuyorsun. Yani bu nedir? Günahdır. Azalır, azalır, azalır, azalır miskali zerreye kalır ki o kadar sadece bir şey atıyor orada hayat. Allah kurusuna Eğer bunun üzerine istimrar etsen, o dönür, imanın biter. Kimiyle haşrolursun? İmansızlardır. Allah korusun. İmanın da dediği mertebeleri var. Mertebeleri nedir? Üç mertebedir. Dinin üç mertebesine karşıdır. Din nedir mertebeleri? İslam, iman, ihsan. İmanın mertebeleri nedir? Cenel iman, özel iman, iman-ı Onun karşıdır. Bir tane gelir diye biz böyle öğrenmemişiz. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren biz birinci kuşaklan bu imanı aldık. Birinci kuşak kimdir? Selefi salihin. Selefi salihin kimdir? Sahaba ve onlara uyan ihsanla. Allahu Teala ihsan şartını burada ne koyuyor? Uymaya şart koşuyor. وَمَنْ bi ihsan, İhsan nedir? Yani onların cibi inanacaksın, onların cibi yaşayacaksın, onların cibi amel edeceksin. Onlardan ceri kalmayacaksın. Onların amellerine bid'at katmayacaksın. Onlar nasıl inanıyorsa böyle inanırsın. Nasıl amel ediyorsa böyle amel ediyorsan. Onlar bu ihsanı nereden getirmişler? Resulullah'tan almıştır. Demek ki bu toplumun adı nedir? Cemaatil muslimin, selefi salihin. Bunlar da birinci kuşak nedir? Ashab. Ashabtan geliyor tabi'ine. Tabi'inden geliyor etba'u tabi'ine. Bücna kadar bize ulaşıyor. Bunların da imamı kimdir? Bu cemaatin başı boş mu? Bir imamları var. O da kimdir? Allah subhanahu teala Fethi Suresinde 29. ayette son ayette ne diyor? Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Elçi ne olur? Allah'ın has adamıdır. Seçkin kuludur. masumdur yani. İsmet sahibidir. Ne der? Kendisinden matot kurar mı? Bak bir günde cemaatler her şey kendisinden matot kuruyor. Her cemaatin kendi matodu var. Kendi düşündesi var. Aynen grubun içinde de Elçi ne yapar? Elçinin matodu yoktur. Matodu Allah ne emretmişse onu onuktanın önünde durar. وَمَا يَنْتُقُ عَنِ الْهَوَةِ in هُوَ illa وَحْيُنْ yuha. Çendi havasından, netisinden bir şey söylemez. Nereden söyler? Ne gelmişse vahiy ona, onun. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iştihadı yoktur. Teşri'i babında iştihadı yoktur. Ne gelmişse onu tebliğ eder. Demek ki bu masumdur. Onun için Muhammed Resulullah Selefi salihim imamıdır. Ve ma'ahu onu olanlar demek ki bu dernekte ben varım, atrafımda arkadaşlar var. Nedir? Demek ki bir damaat kibüs. Değil mi? Bu derneğin bir büyüğü var. Bir reisi var, bir müdürü var. Bir şey var. E, yöneticisi var. O cerneyi temsil eder. Bir beytin ehli, ehli var. Bir tanesi onu temsil eder. Selefi salih kim temsil ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da masumdur. Vellezine me'ahu demek ki Resulullah bir cemaattir. Resulullah bir toplumdur. Bir cemaatin lideridir. Kumandasıdır. Mürşididir. He? İmamıdır. Örneğidir. O cemaatin olmasa olmasıdır. Bu nedir? Demek ki bunun da adı nedir? Şer'i adı cemaatil muslimin. Cemaatil muslimin, hak cemaat budur işte. Bunların inancı nedir? Biz bunlara bakıyoruz. Bunlardan sonra kim zincirleme bunlara senedini yetiştiriyorsa onlara biz tabi oluruz. Kimin zinciri yolda kopuk ise biz onları tabi almıyoruz. Nasıl bir tane say soyunu bakım kime yetişiyor senin soyun. Üç dede dört dede ondan sonra bilmiyorum. Yani soysuz gibi bir şeydir. Ama bir tane sülalesine dayatıyorsa soylu birsine demek ki bu kim olduğu nereden geldiğini biliyor. Biz de nereden geldiğimizi biliyoruz. Nereden gelmişiz? İşte selefi salihin birinci kuşak ashab-ı kiram. Onun da imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi biz neyi okuyoruz? Bu imanı, bu iman itikat imanın tanımını bize kim öğretti? Ona bakıyoruz. Tabi enteresan dedik nedir? Dört imama tabi olanlar Dört imam messebi muteber diyenler maalesef fıkıhta dört imam muteberdir diyorlar için akidede muteber değil. Bu bir çelişki. Biz ne diyoruz? Tam tersine. Bizim için fıkıhta muteber iseler de itikatta da muteberdiler. Biz dört imama uyacağız. Çünkü bu dört imamı Allah subhanehu teala sevmiş, seçmiş, e, ümmette e, onların yeri kabul buyurmuş. Bunu da levh-i mahfuzda dünyayı yaratmadan önce allah Teala yazmış. Var ise itirazı gitsin bizi şikayet etsin Rabbil Alemin'e. Desin bunlar yanlış konuşuyorlar. Değil mi? Bunu allah Teala yazmış. Nerede yazmış bunu? Levh-i mahfuzda yazmış. Dünya her şeyi yazmıştır. Ama ümmeti Allah-u Teala kime teslim edecektir? Allah subhanehu ve teala ümmeti ümmetinin e, yönetis, yöne, yönetmesi, e, Yönetim. yönetimin içime teslim eder. Allah teala muhakkak seçkin kullarını teslim eder. Nasıl peygamberlere teslim etti? Peygamberlerin izinde gidenlere de teslim eder. Bu etmiştir elhamdülillah. Onun için dört imam bizim için muteberdir, büyüktür. O dört imama uydurumuz gibi Fıkıhta itikatta da uyumak zorundayız. O dört imam nasıl inanıyorsa bizim için o filtredir, süjgetidir. Oradan bize geliyor. Şimdi biz bundan önce 60 tane imam kabulü getirdi, ashab tabiine, tabbâu tabiin. Şu anda da tabiindeyiz. Neyi neyi anlatıyoruz bize? Bu imanı nereden aldığımızı her ders. 10 tane, 15 tane bu imamın sözlerini okuyoruz. Neden? Tikrar iyidir. Bazı arkadaşlar diyorlar, tikrar oluyor. tekrar iyidir. Hak'ta tikrar, bak Allah Subhanahu Taala teala Kur'an'da tikrar ediyor. Birçok yerde aynen ayet tekrar olur. Bazen aynen ayet bir surada, mesela Rahman surasında, bir ayetten bir ayeta tekrar oluyor. Febeyy ale rabbikuma tekziban. Febeyy ale rabbikuma tekrar <tikrar> yeniden. Kafironda tekrar var. Çok ayette tekrar var. Şirk tehli ilcili, ilgili ayetler var. Yani benzer, benzerler birbirine. Hafızlar için alimlerimiz kitap telif etmiş. Ayet nerede birbirine benzer karıştırmasın hafız diye onları çıkartmış. Aynen ayet bak burada bir hafızımız var bizim. Aynen ayet Bakara'da geçiyor. Aynen ayet Bakarsın al-ümranda da geçer, değil mi hafız? Bize bu ne olur? Tekrarda fayda var. Onun için atalarımız ne demiş? Tekrar el-tekraru el ahsan. Wallaukanda 180. Uydurmasyon bir işlemdir ama <gülüyor> anlayan için güzeldir. Tekrar iyidir, 180 sefer de söyleyelim. Neden? Bu tekrar hak'tir. Hak vurgulu olur. İnsanın kalbinde. Onun için beş vakit namaz ne tekrarlığı. Çünkü bir vakti ara versen şeytan seni yeter o kadar zaman senin kancasıyla tarafına çeksin. Onun için ne lazım bize? Tekrar, tekrar, tekrar. Ahsandır. Güzeldir. Evet, şimdi biz burada alimlerin sözleri birbirlerine benzüyorsa zaten işte diyoruz filan alimde böyle demiş geçiyoruz. Yeni bir şey getirmişse açıklıyoruz. Evet şimdi İmam Şafii'de attuz birinci kavul. İmam Şafii'nin kavulu. İmam Şafii Rahimeoğlu şöyle der. İman söz ve fiildir. Artar eksilir. itaat artar masiyet azalır. Sonra şu ayeti okudu. Böylece iman edenlerin imanını artırsın diye. Yine şöyle der. Sahabe, tabiin ve onlardan sonra bizim kendilerine ulaşabildiğimiz kimseler iman söz, fiil ve niyettir. Bu üçünden biri diğeri olmadıkça geçerli değildir derler. Evet. İmam Şafii meşhurdur. İmam tabi'in imamlarındandır. Ne zaman vefat etmiş İmam Şafii? 204 senesinde. Yani tabi'lerin muteberlerindendir. Onun için dört imam niye muteberdir? Üç dönemi allah Teala tezki etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demiş? خَيْرُ الْقُرُونُ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِيَلِ ثُمَّ الَّذِيَلِ Üç karın nedir? Üç dönem, muhteber dönemlerdir. İmam Şafii, bir de muhteber imamdır. Ne diyor? İman kavldür, emeldir. Bunu biz defalarca açoladık. Evet, yezidü ve kız Eksilir ve artar. Neyle eksilir? İtaatla artar, masiyatla eksilir. Demek ki bizim tanımımız, Terslerde, yetmiş terste yaptık bu tanımları. Bu tanımı bu tanımları biz kendi cebimizden getirmemişiz. Büyük imam. Onun için bir tane diğer hayır. Bizde filan akidede, filan imamın akidesinde böyle okuturlar bize. Kusura bakmayın. Biz imam şafidir diyoruz. Siz imam filan diyorsunuz. Fark çok büyük. Bunun zinciri dayanıyor. Bunu Resulullah'ın tezki ettiği dönemdedir. Ne diyor? Artar sonra bu ayeti okuyor. Ayet nedir? Müddessir surası 161. ayet. Biz bunu açıklamıştık. ve de ledine amenu iman. İmanların üzerine iman arttır. Bunu delil veriyor. Sonra diyor ki İmam Şafii, anhu, diyor ki, "Kan al icma'u min al tabi'in." Şimdi kendisi tabi. Diyor sahabeden ve tabiinden. Yani benim zamanımda ben görmediğim tabi'inler bir de görmediğim sahabe. Bunlar benim hocamdır İmam Şafii diyor. Bunlar icma etmişler. İcma etmişler. İcma etmişler nedir? İcma yani olması olmazdır. Bu din dedik biz üç şeyden oluşur. Ki temel, esas temel Kur'an sünnet bir de bunu anlamak için alim lazım tâife min el-ulemâ aliyettefakku fi'd-din bi tâifenâ bu üçü bir araya geldi ne olur din olur üçünden birini çeksen dalâlet olur Çifre olur Anlatabildim mi? onun için bir erelse ben de Arapça biliyorum kitap ve sünnetten ben de amel edeceğim hiç bakmayacak alimlerin sözüne ne olur ha? zındık olur başka bir şey olmaz pletineri reçesidir? şeytanla aynen farkın önemli. Başka çaresi yoktur. Onun için İmam Şafii diyor icma etmişler. He? Bu üç dön e Sahabeler, he? Ve mimma edrektehum. O ta bu üç tabiinleri idrak ettim, gördüm. Dirdiler ki iman kavldir, emeldir, niyettir. Üç şeydir. Olması olmazdır. Sonra bir ek koyuyor. Bu ek çok önemlidir. Biz tarif derslerinde bunun üzerine vurgu, vurgulu olarak bastık. Vurgulu olarak bastık bunun üzerine. Nedir ki? Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Yani kim derse amel imanın kemal şartıdır, bilin o murciyedir. Hiç çaresi yoktur. Kim dese amel imandan bir cüzdür ayrılmaz. Olması olmasıdır. Bilin bu sahabe itikadidir. Bunun imamı Resulullah'tır. Onun imamı Matrodidir, Ahmet'tir, Mahmut'tur. Biz ilgilendirmez. Onun zinciri Mahmut'a kadardır. Orada kopmuştur. Ama bizim zincirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanıyor. Onun için biz böyle yaslanmış rahat cennet ehli gibi konuşuruz inşallah. Uğurlu konuşuruz. Biz cennet ehli gibi konuşuruz ama cennetli iddia etmeriz. Etçak ne oluruz? Dalalet tehli oluruz. Çünkü Allah ilmi gıyıp Allah bilir. Ama Allah Teala cennet ehli niye vurgulu konuşuruz? Çünkü cennet ehlinin yolunu bilmezsek daha nasıl cennete gideriz? Biz cennet ehli kafilesindeyiz. İnanıyoruz. Onun gibiyiz. Ama cennete gider miyiz? Onu Allah'a bırakıyoruz. Yani biz kimliğimizi iyi tespit etmişiz. Çimliğimiz nedir ne değil onu biliyoruz elhamdülillah. Kopuk değil. Sülalemiz, soyumuz, zincirimiz Resulullah'a dayanıyor. Evet. E bu böğüç imamın olması olmaz güzel sözlerinden birisidir. Bunu da imam lalekai şerh -i sünne kitabında imam Şafii'nin kavlini bize zincirleme senetle naklediyor. Nasıl Buhari senetle İtikadı bize nakletmiştir. İmam Şafii de bunu bu bu kavul İmam Şafii'nin kavlin İmam Lalaka'yı bize senetle sahih bir senetle getirmiştir. Biz dedik ki akidemiz bize senetle gelmiş. Nasıl Rasulullah hadisleri bize senetle gelmiş? İtikadımız da bize senetle gelmiştir. Hem de sahih senetle. Yok ruhümüzüle hadis kitabından bize hadis gelmiş hep şu zayıf hadisler. Bukhari, Müslim, Kütüb, Sütte, Kütüb, Tüseb, Mu'teber kitaplarının sahih senetiyle, işte bizde de Lelakai, Acurri, İb'in men İb'in Menbe, bunların imanı, ima, şey kitaplarından, itikat kitaplarından bize senetle gelmiştir. Evet. Attuskinci söz, İmam San'ani. Abdurrezzak es sanaani rahimahullah şöyle der. Ma'mer, Süfyan es sewri Malik bin Enes, İb'ni Cureyçk ve Süfyan bin Uyeyne'nin İmam söz ve fiildir. Artar ve eksilir dediklerini duydum. Tabi. İmam Abdirrezzak Yemen'in olması olmazıdır bir imamıdır. Böyüc bir imamdır, tabiindir. 210 bin senesinde vefat etmiştir. İmam Ahmet'in de hocasıdır. İmam Ahmet gitmiş, dizinin altında oturmuş, hadis talep etmiş ona. Büyük imamdır. Bu imam ne diyor? Diyor kimlerden duydum? Ma'mer, tabi imamlarından, Sufyan, İmam Malik, İbni Cüreyd, Sufyan İbni Uyeyne, dört tane böyücü imam sayıyor. Ahan sular durar. Belçemi imamlar, tabi imamlarından, ehl sünnetin beyraklarıdır bunlar. Olması olmazlarıdır bunlar. Bu imamlar, sayan da olar gibi imam. Dür ben bılardan duydum. Bunlardan duydum. Bunlar bu 211 senesinde vefat etmişse, bunlar nedir? Ondan bir kısmı 10 sene, bir kısmı 20 sene, bir kısmı 30 sene önce vefat etmiştir. Yani tam tabi'i. Bu vefat edenler, bu dört tane çimi görmüş? Sahabeleri görmüşler. Sahabeleri görmüşler. İlimlerini sahabeyi kiramdan almışlar. Birinci kuşaktan. Sahabeyi kiram kimdir Arkadaşlar He? Resulullah'ın talebesi. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Muhammed Resulullah vellezine ma'ahu. Kimdir ma'ahu? O olanlar kimdir? Ashab-ı Allah-u Teala tezki ediyor onları. Diyor ki duydum. iman kavldir, emeldir. ekşilir artar. Ehli sünnet tanım. O bir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 219 senesinde vefat etmiş. Muhaddistir, alimdir, ehl-i sünnette, hem de itikad kitabı var. usul itikad diye bir ufak risalesi var, itikadı sayıyor. Orada bu risalede bunu naklediyor. usul sünne diye kitabında ne diyor? Diyor ki aynen. Tekrar ediyor tabi. İman kavludur, ameldir. Eksilir, artar. Kavul amelsiz bir işe yaramaz. Her kişisi de niyetsiz bir işe yaramaz. Her üçü de sünnete göre olmasa bir işe yaramaz. Bunu biz tekrar açı kat kaç sefer? Yani üçü de sünnete göre olacak. Çünkü dedik Allah terazide sadece amel tartılır. Amelin de salihi tartılır. Nasıl amel salih olur? Terazide kabul olunur, geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi. Yani Resulullah zamanını, mekanını, sayısını kim bilirtirir? Resulullah. O öyle işlesen ameli terazide kabul olur. Yerini değiştirmeyeceksin. Sayının üzerine fazla sayı koymayacaksın. Zamanını da değiştirmeyeceksin. Evet. Bu da İmam Hümeydi. 34. Abu Ubeyd. Abu Ubeyd el-Kasim bin Selam Rahimeullah şöyle der. Bil ki, alimler ve din ile ilgilenenler bu konuda iki gruba ayrıldılar. Bir grup dedi ki, iman, Allah'a karşı ihlaslı olmak, dillerin şahitlik etmesiyle ve amelle gerçekleşir. Diğer grup ise şöyle dedi, hayır, iman kalplerle ve dillerle gerçekleşir. Ameller, takva ve iyiliktir, imandan değildir. Biz iki grubun ihtilafını incelediğimiz zaman, kitap ve sünnetin, iman, niyet, söz ve amelin hepsiyle birlikte gerçekleşir. Diyen grubu doğruladığını Ve diğer grubun görüşünü reddettiğini görürüz Yine şöyle der Bu şartlara uygun bir amelle Birlikte olmadıkça imanın gerçek bir iman olmayacağını Allah buyurmuştur Bir kimsenin ameli olmadan Sadece sözle gerçek mümin olacağını iddia eden kişi Allah'ın kitabına Ve sünnete inatla karşı çıkıyor demektir Evet Abu Ubeyd El-Kasim İbn Sellem 224 senesinde vefat etmiş. Bu da büyük imamlardandır. Bunun da kitapları var. Fıkıh ile ilgili, hadis ile ilgili, itikat ile ilgili. Özellikle iman itikadı ile ilgili Kitabül İman diye bir kitabı var. Diyor ki bil seni Allah rahmet eylesin. Ehli iman burada bir değişik yani bayağı açıklama yapmıştır. İmam Pasim. Ebu ee, Ubeydül Hasim. Diyor ki, ehli ilim ve dini bilenler he? bu meselede iki görüş var diyorlar. Bir görüş demiş ki, iman Allah'a ihlastır ve e, dilden ikrardır ve ameldir. İkinci görüş diyor ki, iman Kalple dildendir. Ameller ise diyor nedir ameller? Değil, He, İmandan ameller. İmandan değil yani şart-ı kemeldir diyor. Diyor baksak bu çizsinin arasında ihtilaf. Bakarız ki kitab o sünnet hangi tayfeyi terefteridir? Hangi tayfa? Birinci grup diyor niyettir, kavludur, ameldir. O bir tayfanın sözünü reddediyor. Burada değişiklik nerededir arkadaşlar? Değişiklik yoktur. Ama bu imam daha başka bir şey taktik yapmış yani böyle demiş ki o zamanda irca yeni yeni kıvırcını çıkıyordu. Yeni yeni bir kısmı diyordu ya bazı insanlar amel yapmıyorlar. Ne oluyor? İşte bunlar e, şey oluyorlar. E, e, e, amel imandandır desek biz bunlar hepsi kafir olur. Ya e, Bunlarda avam var, inşaat işçisi var, e, pazarcısı var. O zaman da fırıncısı var, kasabı var. E, Bunları bir kısmı ameli yerine getirmiyorlar. İşte zaten murci-i fukaha buradan çıktı. Abu Hanife'nin zamanında ne oldu? seleşti. Önceden kıvırcını buların vardır. İşte bu zamanda. Bak imamlar hemen kapı aralandı, hemen kapatmışlar. Demişler bir kısım alim. Bak o zamanda mürciye şeytanın askeri değil. Nedir? Salih insanlardan buları Bak ne diyor? İmam İbni Selam ne diyor? İlmi bilenler... He? İlim ehli bir kısmı diyor, böyle diyor. ilme mensup ediyor. Ama mürciğe nedir bizim için? Muhtediadır. İmam Abu Hanife zamanında da medreseleşmemiştir hala. Ne olmuştu? Böyle alimler burada, orada diyorlar, İmam Abu Hanife'nin zamanında ne oldu? Hammed hocası zamanında bunun ne oldu? Kuralı kuruldu. Formalitesi yazıldı, formülü yazıldı. Bu fukah-i murcien işte burada diyor bir böyle görüş var ama diyor sakın ha doğru olan görüş kitap ve sünnete uygun olan görüş nedir? budur kitap ve sünnet demesi nedir burada? yani Allah ve Resulü çünkü ehli sünnette yoktur Allah sonra Resul böyle bir şey yoktur böyle bir şey diyen yanlış yapar Allah kursun dalalete de gidebilir ne var burada? Allah ve Resulü. Eşitlik var. Allah'tan Resul bu konuda eşittir. Ama bazı fırkalar gelir. Sofi fırkaları karıştırır bunu. Haşa o çefe çifre gider. Hatta ne derler? Allah eşittir Resul. Ne'udü billah. Biri yaratan, biri kul. Anlatabildim mi? Ama nerede eşittir Allah'tan Resul sallallahu aleyhi ve sellem? Emirlerde. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki müştehid imam değil. rasuldur, Tebliğde masumdur. İsmet. İsmet olduğu için hata yapmaz. Allah ne demişse onu uygular. Onun için "ومن يطع الله والرسول" ayette geçiyor. Kim Allahu Teala'ya itaat eder ve Resul'a demedi "ومن يطع الله ثم يُطْعِ <الرَّسُول> Önce Allah'a itaat eden var sonra Resul'a itaat eden. Akıl mantık bunu emrediyor. Ama Allah Teala وَمَنْ يُتِعَرَّهَا اَلٰهَا وَالرَّسُولُ Ve burada nedir? Müsavattir. Allah'a itaatten, Resul'a itaat etmek aynendir. Allah'a muhalefet et, Resulullah'a muhalefet et aynendir. Resulullah'a muhalefet etsen, Allah'a muhalefet etmiş olursun. Anlaşıldı mı? İşte bu da diyor ki, iman emeldendir. Nef o sözü. Sora diyor ki Allahu Teala iman için hakikat yaratmıştır. O hakikat da amelden olur. O amel de şarttır diyor. Anlatabildim mi? Diyor ki o im iman da şartı Ha bak burada enteresan imam e, Abu Ubeyd Diyor ki felem yec'alallaha felem yec'alullah li'l iman hakikaten illa bil amali ala şurut. İmanı Allah Sübhanu Teala imanın hakikatini illa amel şartıyla mükemmelleştirmiştir. Kim kim iddia ederse hakiki mümin olur, gerçek mümin olur amelden, amel yapmadan bu Allah ve Resulüne, kitap ve sünnette karşı gelmiştir. Neden diyor karşı gelmiştir? Çünkü biz birçok ayetler okuduk derslerde. Nedir? Amel imandandır. Zaten hiçbir yoktur Kur'an'da cennete girersin ile Yani cennete nasıl girersin? Teraziden geçmeden cennete olur mu? Olmaz. O zaman ne olur? Amel şarttır. Amel imandandır. İşte bu saha şey tabiin imamı. Bu anladığı için bu meseleyi burada çok vurgulu konuşmuştur. Yani bugün de bir dene iman şartı, amel imanda şartı temeldir desek ne deriz? Sen Allah ve Resulüne karşı geliyorsun. Bunu diyebiliriz. Bunu çekilmeyin. Bu hüküm vermek değil. Düz bir hüküm vermekte şiddet kullanıyoruz. Kimseye hüküm vermeyin diyoruz. Ama bu konuda biz fikrine hüküm veririz. Vallahi ve Allah ve Resulullah karşı gelmektir bu konu. Eğer sen bunu inanarak diyorsan sen de karşı geliyorsun. Tabi bunu inanarak demiyorlar kimse. Ama nedir? Sonuçta aynen kapıya çıkır bir imamın dediği gibi. Onu Allah kurusun. Biz istemeden Allah ve Resulullah karşı gelebiliriz. Evet. Bu da imam. Ee, Abu Ubeyd 35. Ali'l Medini Ali İbnül Medini, Medini Rahim Abdullah şöyle der İman sözdür, sünnete uygun ameldir isabettir ve niyettir iman artar ve eksilir İmam Hafız Ali İbnül Medini 234 senesinde vefat etmiştir yani bak bunlar hepsi peş peşe zaten burada müellif imamları tarih vefatına göre peş peşe düzmüş bunlara bu hafızdır, imamdır, büyük imamdır. Hadiste bel kemiğidir. Rical ilminde bundan sorulur. İmam Ahmed'in neydir? Akranındandır. Ha? Ali'l-Medini. Diyor ki iman, kavldir, ameldir, sünnete göredir, niyettir diyor. İman eksilir ve artar. Yani artar ve eksilir. Demek ki bu imamlar hepsi aynen misketten, aynen kaynaktan aldıkları için, aynen nürden, aynen ilhamdan aldıkları için hiçbir aralarında ihtilaf yoktur subhanallah. Bu kaç imam oldu? Bu 35 imamdır. Biz hepsi imamları almıyoruz. Özellikle yani her yüreden her seneden bir muteber imam alınmış sanaca. Yoksa imamlar hepsini saysak, maşallah, elhamdülillah, şeyi çesinmez. Evet, evet, 36. İshak bin Rahavay, Rahimullah şöyle der İman artar ve eksilir, hatta ondan hiçbir şey kalmayabilir. İmam İshak bin Rahavay, aynen İmam Ahmed'in akranındandır. 330 senesinde, 38 senesinde vefat etmiştir. Aynen şey diyor. İman eksilir artar. Hatta ondan hiçbir şey kalmaz. Ne olur? Eksilir, eksilir, eksilir. Hatta gelir İslam kapısına dayanır. Yani sadece iman nürü kalır onda az bir şey. O da her anda şeytan seni yanına alabilir. Dedikçe imanın. iman bir kala. İslam. Sen gelmişsin kapısında durmuşsun. Tabi şeytana nesin? Adayız. İstediğiniz zaman seni çeker yanına. Evet. Bu imamda aynen meseleyi diyor. Ebu Sevr el-Kelbi el-Baghdadi rahimeullah şöyle der. İman kalp ile tasdik, dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir. Evet. Bu da böyücü imamdır. İmam Ebu Sevr Se e el-Kelbi el-Baghdadi 340 e, senesinde bu da tabi'in imamlardandır. İmam Şafii'nin telebelerindendir. Diyor ki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 İman söz ve fiildir. İtaatla artar, masiyetle eksilir diye icma etmişlerdir. Evet dur bunu açanlayalım ondan sonra geçer. İmam Ahmet nedir dedik dördüncü imamdır. 4 dörd imam ümmetin icma ettiği dörd imam. Dördüncüsü nedir? İmam Ahmet İbni Hanbel. İmam Ahmed kaç senesinde vefat etmiş? 241 senesinde vefat etmiş Hizl'de. İmam Ahmet'in bir özelliği var. İmam-ı Ehl-i diyorlar ona. ehl Sünnet imamı diyorlar ona. Neden diyorlar ona? Çünkü diyorlar ümmet çi büyük darba yedi. O çi büyük darbada da çi imam bu ümmeti kurtardı. Birincisi ridde. Ridde nedir? Ee, Resulullah vefat ettikten sonra mürteddoldu şeyler. Ee, e, Arap yarımadalar. Buna ne diyorlar, hurub Hürubir ridde. Resulullah vefat ettikten sonra yarım adeda ne oldu? Müşrikler baş kaldırdılar. Şeyler yani Arabiler. Zekat vermeriz. Bir kısmı irtidat etti. Bir kısmı ne oldu? Ha? Bir kısmı e çife gitti Allah korusun. Bir kısmı peygamberlik iddia etti. Bütün sahaba dedi nasıl olur biz la ilahe illallah derken bunlardan savaş ederim. Abu Bakır Sıddik ne dedi? dedi, vallahi dedi, sabaha kadar de, la ilahe illa deseler, Resulullah'a bir deve verseler, bana vermeseler, emri yerine getirmeseler, ben bunlardan savaş açarım. Hz. Ümer'e kadar karşıydı Ama israrıyla, ferasetıyla, Allah subhane ve teala onu ne yaptı? Mevfak etti. Mevfak etti. Bütün sahaba bu hak olduğunu iman ettiler. Ondan sonra ne oldu? He? Uydularına ona ve muvfak oldular ve Allah Teala onu ümmeti Hazreti Ebu Bakır sayasında ne yaptı? Kurtardı. Hazreti Abu Bakır sayasında ümmet kurtardı. Çinci sefer ümmet ne zaman hezimete uğradı? İtikadi hezimete ma'mun zamanında ne dedi? Harun Reşit'in oğlu mutezileler onun aklını çaldılar. Dediler Kur'an mahluktur. O halife de bu görüşü ne yaptı? Tebenni etti, üstlendi. Üstlenirken ne oldu? Fitne oldu. Alimleri getirip üntihane ediyorlar. Demesen Kur'an yaratılmış, Allah'ın kelamı değil demek Biz biliriz Allah'ın kelamıdır. Ehli sünnette Kur'an içerim Allah'ın kelamıdır. Allah onu harfle, sesle konuşmuş. Ama nasıldır onu bilemeyiz. İsim, sıfat babında ehli sünnet Allah'ın sifatlarını iman eder ama nasıldığını bilemez. Cibril Aleyhisselam ondan duymuş Resulullah da Cibril'den duymuş, Resulullah'tan da Ashab-ı İkram duymuştur. Biz de onlardan duymuşuz. Bize böyle gelmiştir. Onun için tecrüt var. Ha? Harekelendirilmiş. Hata Kur'an kabul etmez. Çünkü Allah'ın kelamidir. Okuması bile ibadettir. Anlatabildim mi? İşte bundan dolayı Bunlar ne dediler? Yok, Allah Teala Kur'an'a yaratmış. Nasıl daka demiş ol olur? He? Dünyaya ol demiş kun feykun. Kur'an'a de demiş ol olur. Bunlar böyle iddia ediler. Alimleri de buna göre ettiler. Bir kısım alimler hayır dediler, çeliller Bir kısım alimler süstüler. Bir kısım alimler idare ettiler. Bir sık kısım alimler uydular. Bir kısım alimler tevriye yaptılar. Yuvarlak söz söylediler kurtarsılar diye. İmam Ahmed ne yaptı? Yumruğunu vurdu masaya. Ne dedi? Olmaz dedi. Bu batıldır dedi. Dır değil. Batıldır değil. Batıldır değil. İki sene İmam Ahmed'i mahpus da tuttular, işkence verdiler. Şimdi halife İmam Ahmed'i de öldüremiyor. Çünkü İmam Mehmet Böyüc bir imam olduğu için İslam alemde yeri yerinden oynar. İmam Mehmet'i öldürse. Bir de Allah Teala imamı böyüc kılacak ilham vermiyor onu öldürmesine. İzin vermiyor. Öldüremedi onu. En sonunda ne oldu? Öldü o halife. Kardeşi geldi. Tamam dedi. İmam Ahmed'in akidesine döndü. Allah Teala bir de Ehl-i Sünnet akidesini İmam Ahmet'in sabatıyla yerine getirdi. İmam Ahmet o kadar bir hücmandır. Ümmeti kurtardı. Dalalet akidesini. Ha bir gün bir bücünde bir, bir, bir, bir tane gelir diğer ya ne olur ki Kur'an mahluktur desler. Ne değişilir ki? Nasıl ne değişilir? Resulullah'ın itikadından bir nokta değişilse bile sen Allah kursun tercih alırsın. En önemli meselelerdendir. İsim sifat tevhidinde senin tevhidin bozulur. Tevhidin bozuldu Allah kurusun şeytanla gidersin. İşte bu imam, büyük imam ne diyor? Diyor ki tabiinden tabiinlerden, onların imamlarından, Müslümanların selef imamlarından, bütün fuqaha bütün He? bütün e, şehirlerden Mekke, Medine, Kahire, Mısır Şam, Baghdad, Kufa, bunların bütün şehirlerinden 990 tane alim icma ettiler. Neyle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnet üzere öldü. Onlar da sayıyor İmam Ahmet. Bu, bu, bu akidesi var. İmam Ahmed'in akidesi İbn-i Recebi Hanbeli Tabakatul Hanabilede nehr bunu. Hemen hemen 6-7 sayfadır. Sayıyor. Biz o akideyi burada saysak yeri değil. Uzar. Ama biz ne almıştık buradan? İmanla ilgili kavlu. Bu kadar alimler icma etmişler. Ne demişler? İman diyorlar. bu 90 tane alim. Diyorlar iman kavludur, ameldir. Eksilir. E, itaatlerden eksilir. Masiyetle ne olur? Azalır. İtaatlerle artar. Masiyetlerle azalır. Bu 90 tane icma naklediyor. O zaman da 90 alim nerede mıdır ya? Bugün de kalksan İstanbul'da 90 tane bulabilir misin? İstanbul gibi 20 milyon nüfusa e, insan var içinde. 90 alimleri de bulursun aynen sözde anlaşsınlar. O zaman da şehirlerde valiler demek ki asıl olan budur. Asıl olan bu meseledir. Evet. Sonra bir daha kavlu var. İmam Ahmed başka bir yerde rivayet ediyor. İmamla alakayı bu sefer. Yine şöyle de. İman artar ve eksilir. Amelle artar. Ameli terk etmekle eksilir. Bak iman diyor ki İmam Ahmed, amelle artar. Ameli terk etmekle eksilir. Ya, bu çok önemlidir. Amel eksenin en önemli formüllerinden birisidir. İman ekseni var değil mi? Üçlüdür bu. İtikat, kavut, emel. Amel imtihan tarlasıdır. hemen olmasa olmaz. Nasıl bu dünya imtihan tarlasıdır? Allah seni imtihan etmese hastalık verir. Sen diyorsun ben Allah'a kadere iman ediyor. Yarın başına bir hastalık geldi. Mırın gırın etti. Karşı geldi. Ne olur? Sözün yalan imiş demek. İmtihan budur değil mi? Yani biz anladığımız değildi. Yarın bir çocuğunu öldür. Ne demen lazım? Kadere iman eden inna lillahi ve inna Allah'tan gelmişiz Allah'a gidersin. E sen itiraz ettin. Sınıfta kaldın. Rızık Allah halindedir. Ama gidip adama neredeyse derceksin Rızkım senin elindedir. Adam ayak çekiyorsun, ha? Yalan söylüyorsun. Adam rızkını keser diye. Nerede? İntehan tarlası. İşte ameldir. Amel önemlidir. Onun için İmam Ahmed diyor, amelden artırır, amelden de ne olur azalır. İyi de bir tane mücize gelir diye, ameller. İşte bak, ameller imanın çemel şartıdır, İmam Ahmed bile bunu diyor, hayır İmam Ahmet bunu demiyor, ameller imanın şeyidir, Çamal şartı değil, e, amelden bir parçadır, e hani burada diyor hani, İmam Ahmet öyle demiyor, İmam Ahmed diyor ki emelden artar, hemelden azalır. E biz de diyoruz emel şerfi çamaldır. Bir de var bazen, bazı bizim akideye mensup kendisini, selef akidesine mensup diyor ki derste de alay ediyor. 77 şübeyi sayıyor. Diyor ki sadece la ilahe illallah olması olmazdır ceresi nedir? Ha? Teferruat değil. şart i diyor. Yani bir tane imatatul eza, yoldan aziyeti çekmese nerede bunun ameli gitti? Bir de gülerek söylüyor. Utanmıyor bu kadar imamlardan. He? Bir de ne diyor? İşte ben selef camiasindenim. Selef akidesine mensup. Ya sen neren seleftin? Ya her yerinde selef olsa ne yazar? Eğer amelin olar cibi değilse. Biz dedik selefe uymak da bir şart var. İhsan. Olar gibi inanacaksın, olar cibi yaşayacaksın. İşte bu da neden gelir? Biz eminiz. O samimidir. O arkadaşımız. Samimidir. Ama cahildir. Cahilliğini nereden biliriz? Şimdi cehaletin kokusu yoktur. Cunah cibi. Alimler demişler ki günahın kokusaysaydı kimse yanımızdan geçemezdi. Cahaletin kokusu yoktur. Ama cahaletin bir kokusu var. Sadece alimler alır onu. Alimlerin burnu orada çalışır. Böyle bir cahalet türü sadece alimler anlar. Onun kokusundan bile anlarlar. Nasıl bir öğretmen? Talebe uzman öğretmen 20 30 senedir ders veriyorum. Çocuk yani telebe karşısında gözünü kırpsa bilir ne diyor, kalbinde ne var. Ne isteyecektir. He? Dışarı çıkmak istiyor, ya yani kopya çekecektir. Ne olsa bilir. Neden? Gayb'i bilmez ama uzmanlığı var. Alimlerin de uzmanlığı var. Bunların lafların arasından bililer ki cahildiler. Cahil de tabaka tabakadır. zırhı da var. zır cahildir. Çeşit çeşitli cehalet var. Bular da cahildiler. Tabakasını vermeyelim. Nefse ağır gelebilir. Şeytan buradan bir ciliş yapar. Onun için bunlar da cahildiler. Bunlar anlamıyorlar eli Sünnet'in itikadını. ehl, Sünnet, ehl Sünnet ne diyor? ehl Sünnet diyor ki imanın 77 şübesi amelden olduğu için 77 şübесinin birçoku pardon amel denilcidedir. Amel bizde olması olmazdır. Ama amelin aslı tamam mı? Şimdi biz demiyoruz ki bütün ameller imanlandır. Bu har şeyin e haricilerin kabuludur. Hariciler diyorlar ki bütün ameller imanlandır. Bir ameli tercih etsen sen kafir olursun. Onun için harici diyor bir tane zine yapsa ebedi ateştedir. Ola üçü tövbe etse. Yanlış şeysen düzelt. Ha? Yani zina meselesinde bir günah işledin, ne olursun sen? Ebedi ateşte kalırsın. Valla üçü tövbe Bu haricilerin görüşüdür. Ama ehli sünnetin görüşü nedir? Ehli sünnet diyorlar. emelin cinsi, ceneli imandan şarttır. Bazı evet imanı mükemmelleştirir. Bu da nerede tecelli etti bizde? 77 şuhbeyi anlatırcan. Bazı ameller olmasa olmazdır. Bazı ameller nedir? Ameli cüclendirir. Aynen bir kolon, bina kolon vuruyorsun. Onun temelini iyi yapmasan o kolon çöçmeler nedir? Muharrazdır. O ameller ne yapar? O kolona destek verir. Depreme dayanıklı olur. Deprem nedir burada? İşte masiyetler, şeytan değil mi? Gelir seni sarsar, o... Şart-ı kemal dediğin ameller ne yapar? İmanın aslını kurur. Evet, işte burada da İmam Ahmed amelden ilgili bunu anlatıyor. Ne diyor ki? Amelden azalır, amelden çoxalır. Bazen öyle olur ki, amelin tercih ile nuksan olur. Burada terç kastettiği İmam Ahmed'in değil ki amelin cinsi. Hangi ameli gazdediyor? İşte imatatul eza anettarih dediğimiz gibi ameller. Yoldan ayrılan ameller. Evet. Sonra devam ediyor İmam Ahmet. meymuni Meymuni'den rivayet edildi. O Ebu Abdullah'a sordu. İman, söz, amel ve niyettir. Öyle mi? Abdülmelik der ki, Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel Rahim Allah bana şöyle cevap verdi. Niyetsiz nasıl olsun ki? Evet, söz, amel ve niyettir. Niyet gereklidir. Bana dedi ki niyetin önceliği vardır. Burada ne getirmiş Fazla İmam Ahmet? Bir şey getirmemiş. Ama telebesi soruyor ona Abdülmelik. Abu bu Abdullah tabi künyesidir İmam Ahmet'in. Oğlu Abdullah o da imamdır. O da böylece imamdır. Diyor ki iman kavl amel niyet mi? Niyet şert mi? E tabi niyet olması olmaz dedik. Onun için niyet şarttır. İmam Ahmed burada vurgu vuruyor, Niyet mutekaddimdir diyor. Niyet zaten olmaz olmaz. İnnemel amalu bin niyet. Onun için alimler çoku niyeti hasfetmiştir. Söylemiyorlar. Diyorlar iman kavludur, ameldir. Neden? Niyet bütün grupların içinde nedir? İcmattir. Burada bir sorun yoktur yani. Her şey niyeti kabul ediyor. Onun için alimlerimiz ne demiş? İman koldur ameldir. Niyeti zikretmemişler. Neden? Çünkü niyet olması olmazlardandır. Bunda hiç kimse diye niyeti değil. Evet, bu da İmam Ahmed'in sözü. Şimdi İmam Ahmed'in bir telebesi geliyor. O da İmam Bukhari. İmam Bukhari. Rahimullah şöyle dedi: Binden fazla alimden ilim yazdım. Kimden yazdıysam hepside iman iman sözle fiildir dedi. İman sadece sözdür diyen hiç kimse görmedim. Yine şöyle dedi. Evet, Çeşitli edeyim. ülkelerden, binden fazla alimle karşılaştım. Hiç kimsenin imanın söz ve fiil olduğunda artık eksilebileceğinde ihtilaf ettiğini görmedim. İmam Bukhari 256 senesinde vefat etmiş. Yani nedir? Üst dönemdedir. İmam Ahmet'in telebesidir. diyor bu mübarek zat? Hı? İman Buhari biliyorsunuz, kitabı sahih Buhari Kur'an'dan sonra en sahih kitaptır bizim için. Ümmetin icma ile. Ne diyor bu büyük zat? Diyor ki ben bin kişi'den daha fazla, bin kişi'de, bin alimden daha fazla itikadimi yazıyorum. Orada İmam Ahmed 90'dan bahsetti. Burada İmam şey bin kişiden daha fazla. İmam Bukhari. Neden? Cidmiş, dolaşmış bu. Bin kişi hangi alimi görse adını yazıyor. Şimdi sen tele, cep tele, ne kadar arkadaşın var? Cep telefonu çıkartıyorsun. Listesine bakıyorsun. Adam var tuz, adam var 40, adam var bin tane cep telefonda. Ne var? Telefon numaraları var, ismi var. An tabidim. Ne kadar geniş ise o kadar telefon. Demek ki İmam Bukhari o kadar dolaşmış mı? Nasıl imam olmuş böyle? Allah bu bereketi vermiş ona. kitabı Kur'an'dan sonra en ittifak edilen kitaptır. Ümmette kabul olunmuş. E bunu da Allah Teala ne mahfuzda yazmış mı? He? Yazmış? İmam Bukhari Kur'an'dan sonra gelen en sahih kitabıdır. Allah dünyayı yaratmadan önce yazdı. Şimdi buna da mı kızarlar desek? Şimdi İmam Bukhari diyor ki bin kusur alimden ben yazdım. Hatta Bukhari sahihini yazarken diyor hangi alim iman, kavl, amel demese ondan ben hadis yazmıyorum. Yani İmam Bukhari biraz şey olmuş, daha paçuk. Onun için mür, e, matura diler. İman Bukhari'ye çok kızıyorlar. Ellerinde o onu yok ederler. Ama edemiyorlar. Neden? Bu kavuldan dolayı. Bukhari sahih Bukhari'nin öncesinde bu kavli yazıyor. Diyor ki kim kimden yazdım ben? Kim derse iman kavuldir ameldir. Buna inanıyorsa. Yani ben mürcielerden Hadis yazmam, itibar etmem. Olev ki senedleri, sebetler, zincirleri doğrudan. Hadis babında yazmam bunlarlar hadis. Çünkü burada bize ne lazım arkadaşlar? İmam Bukhari niye kitabı kabul oldu? Çünkü ince bir teraziyle, sadık bir imanla. Ölçüsü çok hassas. Onu hiç Allah bereket saldı. Yoksa İmam Bukhari'den daha güzel imamlar var. Daha güzel kitaplar yazdılar ama onlar kabul olmadı. Niye bu kabul oldu? Allah indinde bu ümmet indinde ve levh-i mahfuzda yazıldı. İşte bu niyetinden dolayı. Demek ki bu niyet güzel niyettir. Bu niyetlerden kriterlerinde ölçü nedir? He? İman kavludur, ameldir. İşte diyor ben onlardan yazdım. Bin taneden fazla hepsi derler ki iman kavludur, ameldir. Sonra diyor ki bin kusur alim gördüm. Bütün memleketleri dolaştım. Hepsi bunu dürdü İman kaldır, ameldir. Eksilir. Vardır. Apaçuk. Hadi siz de bize bir zincirinizi söyleyin. Eğer bize muhalefet ediyorsanız iman, iman meselesinde. Söyleyin bir tane. Yoktur. Kopmuş. Zincirleri kopmuştur. Evet. 40. Ebuzure. Ebuzura er-Razi rahimeullah şöyle der. Bize göre iman söz ve fiildir, artar ve eksilir. Kim bunun dışında bir şey söylerse o bir bidatçıdır, mürciidir. Ebuzura da yine İmam Ahmed'in talebelerindendir. 264 senesinde vefat etmiştir. Diyor ki iman bize göre biz kimsiz? hangi derneksiz, hangi grupsuz, nesiz siz? Bize göre derken asas biziz yani. Siz kimsiz? Ya biz tespit etme ümmet biziz. Kimiz? Ehl-i sünnetiz yani. ehl sünnet kimdir? Selefi salihindir. Selefi salihin kimdir? Ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramın imamı kimdir? Bir bakın demeyin bize. muhammed rasulullah Resulullah. Vellezine ma'ahu. Onun atrafındakiler. Bildin Şimdiden bahsediyor. Yani İmam Abu Züra'yı göz künü böyle gelmiş Yaslanmış. Hiç korkmuyor, çekilmiyor, konuşuyor. Zinciri sağlamdır. Sırtını Resulullah'a dayamış, onun eteğini tutmuş, sırat müstakimden cennete gitmek istiyoruz. Biz de onların peşindeyiz inşallah. Diyor ki iman bize göre kavuldir, ameldir, eksil artar. Kim bunun haricinde derse Mürci'edir mübtedi mubte, mub, mübtedi Yani bi't'at mürcie'dir. Demek ki mürci'ilik nedir bid'attir. Mürci'eye muvafakat etmek de bid'attir. Mürceğinin hafifi büyüğü de yoktur. Çünkü irca ha, e, fukaha irceden sonra bozulmuş. Fukaha ircede iyi niyetlen bozgun bir akide artırmışlar ortaya. Onun için biraz önce gördük ki Ebu Ubeyd ne dedi? Bazı alimler böyle diyor ama bunlar bilme rahatı olsa çitab bu Sünnet'e karşı geliyorlar. Olar niye böyle yaptı dedi Onlar şefkat gözüyle insanlara baktılar. Davatçı gözüyle baktılar bu hataya düştüler. Evet. 41. de okuyalım. Ebu Hatim Ar-Razi Rahim Oğullar şöyle der. Bizim mezhebimiz, tercihimiz, inancımız Allah'a itaat ettiğimiz ve bundan ötürü dünya ve ahirette selamet istediğimiz görüşümüz şudur ki iman söz ve fiildir. artar ve eksilir. İmam İsmail İbni Yahya El Muzani Bu da 264 senesinde Rahimahullah büyük imamlardandır. Vefat etmiş. Bu da aynen şeyi diyor. Diyor ki imam e, diyor ki iman kavldır ameldir. Dilden amelden bu He? Ebu e razı Ha bu Hatim'i okumuştun. He he 41. Evet İmam Ebu Hatim er-Razi 277 senesinde vefat etmiştir. Ebu Hatim diyor ki bizim görüşümüz ve mezhebimiz ve itikadımız ve dinimiz he? nedir? iman, kaldır, ameldir, eksilir, artar. Bizim dediğimizde demek ki Abu Hatim'l-Razi hadiste nedir? Aynen İmam Ahmet'in talebelerindendir. Küçük talebelerindendir. Ama hadiste o rical ilminde belçemidir, Uzmandır kokusundan anlar hadisin sahih olduğunu, zayıf olduğunu. Kokusundan anlar adamın adını söyle ona, bu bilir senedir bu adam nedir ne değil. İmam Razi'den sorulur. Diyor ki işte bizim mezhebimiz budur. Yahya yok mu sende? Ha, bir de burada İmam Yahya var. İmam Yahya da aynen şeyi diyor ki İmam e, İsmail İbni Yahya 264. senede vefat etmiş. Diyor ki iman kavuldur, ameldir, itikattır. Amel diyor erkanlar da onu. İmansız amel olmaz, amelsiz de iman olmaz diyor. Bu bizde bir kaydedir, formulidir, selefin şaridir. İmansız amel olmaz, amelsiz iman olmaz. Bu nezbelleyin arkadaşlar. Çissi birbirini tamamlar. İmansız amel olmaz. Ne amel yapacaksın imanı yoksa? Boşa gider. Yüz sene cami yap. Allah rızası hiç yapma neye gider? He? Boşa gider. Am i̇mansız amel olmaz. Amelsiz de iman olmaz. Sabaha kadar yap de burada dersini yap. Cami yapmanın iyiliği var. Fazileti var. Yeri cennettir. Ama sen onu amele dökme. Ne olur? Boş olur. Hemene döker. E benim param yoktur bir cami diye. Ne, nasıl cami yapayım? Senin paran yoktur, niyetin var. Niyet bedavadır. Para istemez. Sadece niyet edersin, ben cami yapacağım inşallah param olsa, sen bir cami yapan gibi ecir alırsın. Evet. Kim kaldı, Ebu Yusuf mu? Tamam onu da okuyalım. Ebu Yusuf, Yakub bin Yusuf el-Besefi rahimeullah şöyle der. Ehl-i sünnete göre iman, kalplerle, dillerle ve organlarla Allah'a karşı ihlaslı olmaktır. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Mekke'de, Medine'de, Şam'da, Basra'da, Basra'da ve Kufe'de çağımızda çağımızda kendisine yetiştiğimiz kimselerin hepsinin bu görüşte olduklarını gördük. Yakup bin Yusuf, sonra da kendilerinden ilim aldığı otuz kişinin ismini verir ve şöyle der. Bunların hepsi şunu diyorlar, iman söz ve ameldir onlar mürciyeyi eleştirir ve onların görüşlerini kötülerler bu da 277 senesinde vafat etmiş böyük imamdır hafızdır abu yusuf yakub bin yusuf el besavi rahimahullah diyor ki alimlerden ben. iman ehl sünnet alimlerde ihlastır. kalplerle ihlas, ve dil ve e, dillen ve azalardan ameldir e, kavldır, emeldir, ekşirir, artar. Bunları bütün şehirlerde bizim zamanımızda Mecce, Medine, Şam, Basra, Kufa'da bunları gördük. 30 alimden fazla nekil yapıyor. Dur bunlar hepsi diyor, İman iman kavldır, emeldir ve mürciaya ta'n ediyorlar. Mürciyeye ta'n ediyorlar. Şimdi mürciyenin İç fikri ne zaman çıktı? Haricilerden sonra çıktı. Hariciler ne zaman çıktı arkadaşlar? Hariciler Hazret Ali zamanında çıktı. Baş kaldırdılar. Hazret Ali onları kital etti. Hazreti Ali onları yok ederken fikirleri yok olmadı. Dağıldılar. Toplumun içine girdiler yer altına kaçtılar. İndiler yer altına. Oradan formüller yazdılar bu sefer. Bu sefer her çeşit bir ameli tercih ederse çafir olur diyorlar. Kulara karşı ne yaptı? Bazı alimler şefkat gözüyle bakıyorlar. Ne yaptılar bu sefer dediler? İşte yok olmaz bela yahu bir dakika davet eden filan amel. Bu sefer ne yaptılar? Hataylan bu şefkat gözü ön plana çıktı. Ne oldu bu sefer? Dediler ki amel yani her zaman çifre götürmez insanı. Bakarız olur olmaz filan olur olmaz dediler. Bu ne oldu? Hatta zaman geldi ne zamana kadar? Yüz kusur senesi, hicri seneye. Yüz kusur ne oldu? Baş kaldırdı bu söz. Baş kaldırdı, bu sefer ne oldu? Fakihler, alimler bunun formalitinsini yazdılar. İşte bu hataya düştüler. O zamanda ne zamandır? Yüz kusur senesinde. 120 130 Hatta İmam Abu Hanife zamanına gelirken, Abu Hanife de rahimahullah bu konuda bu hataya düştü. Neden düştü? Akıntı o zaman öyle akıyordu. He? Hammad İmamu bu konunu Kuf'ada aldı eline, baş formalitesini kurdu, e, kitabını yazdı. İrca mesela. Ama bunların niyeti neydir? Hakiki irca değil. Bular Mürciî fuka bizimle el-Sünnetten hafif bir meselede. Ama sonra gelen Mürciîler ki bu alimler onları suçluyorlar. Bunlardan elli sene sonra gelenlerdi. Yüz sene sonra gelenlerdi. Bunlar ne yaptılar? Dozunu attırdılar icayı. Olsun dediler. Bu sefer kim faydalandı icadan? Bütün günahkarlar. Bütün isyançarlar. Zaniye zina yapana yol açıldı. içki içene yol açıldı. Hırsıza yol açıldı. Yalana yol açıldı. Nedendir? İma, yani amel o kadar önemli. Yeter ki kalbin sağlam olsun. E buradan da Mevlana ne dedi? Mevlahım. Ne dedi? Ya ne olursa ne olur yeterçi Burdan Buradan yola çıkıldı. Yani yeterçi diye Allah, Allah seni cennete muhakkak koyar. Amel ne oldu? İptal oldu. Onun için selef alimleri bak ilk dönemde Abu Ubeyd gibi alimler ilk dönemde kıvırdığını çıkıyordu hemen karşı çıktılar. Bu kapıyı kapattılar. Çünkü Allah'ın verdiği olarak firaset gözüyle Neyi çoruyorlar? Uzakı çoruyorlar. Uzakı çoruyorlar, kötü bir amel diyorlar. Bunun önüne atılsa, ne olur ümmeti? işte dalalate sürüyor. Evet, bugün de bu kadar yeter. İnşallah önümüzdeki derste e, devam edeceğiz. Alhamdulillah, Rabbi alaamin, wa salatuhu wa salamu ala syyidunussaliin nabi na muhammedin wa alaali wa sahibi anjmain.